Bismillahirrahmanirrahim. Bilindiği gibi değerli kardeşlerim, Ramazan ayı, Allah'u ve Celle'nin kullarına ihsan ettiği, bağış ettiği, mükafat olarak yaratıp, bizlere de bu ayın faziletini anlattığı, gerçekten çok mükemmel bir ay. Ayların en hayırlısı. Rabbimiz kitabında şöyle buyurmaktadır. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, biz o ayda insanlara yol gösteren hidayet veren, doğruyu yanlıştan birbirinden ayırt eden Kur'an'ı indirmişizdir. Ramazan ayının değerli olması, önemli olması, mübarek olmasının sebebi Bakara Suresi 185. ayette bu ayda Kur'an'ın nuzul olmuş olması, indirilmiş olması. Bundan dolayı bu ay bin aydan daha hayırlı bir ay. Her kimsenin eline geçmeyen bir fazilet. Ve inşallah bakın bu Ramazanı da Rabbimiz bizlere nasip etti. Bugün yarın inşallah Ramazan ayına girdik. Bakara suresi 185. Ramazan ayı öyle bir aydır ki biz o ayda insanlara yol gösteren, hidayet veren, doğruyu yanlıştan birbirini ayırt eden Kur'an'ı indirdik. Bu ay şeytanların zincire vurulduğu ay. Cennetin kapılarının sonuna kadar açıldığı ay Cehennemin kapılarının sonuna kadar kapandığı bir ay Evet bu ayda cennetin kapıları sonuna kadar açılıyor Bütün cennetlerin Cehennemlerin kapıları sonuna kadar kapatılıyor Bütün cehennemlerin Ve azgın cin ve şeytanlar da zincire vuruluyor değerli kardeşlerim bu Ürer radıyallahu anh şöyle buyurdu Ramazan ayının ilk gecesi olunca Şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurulurlar. Cehennemin kapıları kapatılır da hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır da hiçbiri kapatılmaz. Ve bir nidacı nida eder. Ey hayır isteyen hayır işlerine yönel. Ey şerde olanlar şerri terk et ve sen de hayır işlerine yönel diye bir nidacı arıza yeryüzüne nida eder değerli kardeşlerim. İbn-i Mace 4. cilt 1642 numaralı hadis Şimdi şöyle bir soru soralım Cin ve şeytanların azgınları Zincirlenmiş peki neden Ramazan ayında hala günaha Düşüyoruz öfkeleniyoruz Gazaplanıyoruz dilimizle kötü Sözler söylüyoruz bunun sebebi Kişiyi tek başına Cin ve şeytanlar kötülüğe itmiyor İnsanları ve nefsi Kötülüğe iten şey 3 tane merci var Cin ve şeytanlar Nefsimiz ve işbirlikçileri Cin ve şeytanlar bağlı ama Nefsimiz hala açık Onun için her an kendimizi Kontrol etmeliyiz Her an oruçlu olduğumuzu düşünmeliyiz Değerli kardeşlerim Ebu Hürer radıyallahu şöyle buyurdu Ramazana girdiğiniz vakit Cennetin kapıları açılır Cehennemin kapıları da kapatılır Ramazanın yani yarın oruç, bu gece hilal görüldüğü an Cennetin kapıları açılıyor Cehennemlerin kapıları kapatılıyor. Allah'u Azze ve Celle bu gecede yeryüzündeki birçok kulunu azat eder. Kimleri? Arınmak isteyenleri, korunmak isteyenleri, Allah'u Azze ve Celle'ye yönelmek isteyenleri azat eder. Buhari, Müslim, Müslim 1079 numaralı hadis. Evet değerli kardeşlerim, işe Ramazan böyle bir ay, Ramazan ayı böyle bir ay. Oruç nedir? Oroç İslam'ın tarif ettiği, Allah'u Azza ve Celle'nin emrettiği ve Müslümanların günahlarından kurtulmak için ağzını, nefsini, yeme içmeyi terk ettiği ve cinsi, iliş, cinsi münasebeti terk ettiği bir davranıştır. Oroç'un farziyeti. Oroç akıl bali olan, er, akıl baliye erişmiş olan ve gücü yeten her Müslümanın üzerine kattiği bir farzdır. Ey insanlar sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki korunursunuz. Bakara suresi 183. Ömer radıyallahu anh Resulullah şöyle buyurdu. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, Zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan ayında oruç tutmak. Sahih-i Buhari. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey sormaktan ne olunmuştuk. Hani Hucurat suresindeki ayetin ince Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyiniz. Tefsirinde yani Allah'ın Kur'an'ın Resul'ünün sünnetin önüne geçmeyiniz. Sözünüzü Resulullah'ın sözü üzerine geçirmeyiniz. İçinizden birbirinizi seslediğiniz gibi de o Resul'a hitap etmeyiniz. Hucurat Suresi 1-2-3. ayet inince asap soru sormaktan bile korkmaya başladı. Sözünüzü Resulullah'ın sözü üzerine geçirmeyin. Amellerinizi batıl edersiniz de farkına bile varamazsınız. Bu ayet indiğinde asap soru sormaktan korkar duruma geldi. Bunun için diyor ki Enes İbni Malik radıyallahu an bedevilerden yani köylülerden biraz bilginlerin gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soru sormalarını isterdik. Onlar sorardı biz de aydınlanırdık bilgi sahibi olurdu. Yine öyle bir gün diyor elçilerden her sana birisi gelip oruç üzerine farz olduğunu sordu. Ey Muhammed sana elçi bize senin elçilerinden birisi geldi. Ramazan orucunu Allah'ın kulların üzerine farz olduğunu sordu. Ve bize bunu emretti. Allah Resulü o doğru söylemiş. Evet oruç bütün ümmetin üzerine katli bir farzdır dedi. Sahih Müslim'de. Orucu faziletine gelince değerli kardeşlerim. bu Hürri radıyallahu şöyle buyurdu. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak... Ramazan orucu tutarsa o kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur. Bakın oruç geçmişteki günahları mağfiret etme özelliğine sahip. Ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz günahlarınızdan dolayı mutlaka azap olunursunuz. Burada da günahları temizleyen, silen, örten, ortadan kaldıran ameller bize emretmiş Rabbimiz. Bu amellerden yirmi küsur tanesinden birisi de oruç. Her kim ki inanarak ve sevabını Rabbinden umarak oruç tutarsa o kimsenin geçmişteki günahları bağışlanır. Buhari 1863 numaralı hadis. Yine bu her adı gelen bir hadiste. Beş vakit namazı Cuma'ya kadar Cuma Ramazan'a kadar Ramazan'da büyük günah işlememe şartıyla bu dört büyük günahı. İşleve ve şartıyla sonraki Ramazan'a kadar olan günahlara kefaret olur. Müslim 1 Taksim 233. Ebu Öre radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ramazan girip çıktığı halde günahlarının hafif, hafifletilmemiş olan insanların burnu yerden sürtsün. Ramazan ayı girip çıktıktan sonra günahlarından sıyrılmayanların burnu yerden sürtsün. Yazıklar olsun. Anne babası İkisinden birisi yanında yaşlandığı halde cenneti kazanmayanların burnu yerden sürtsün onlara yazıklar olsun. Tirmizi 6. cilt 3775 Huzeyfer radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste peygamberimizden şöyle işittim buyurdu. Buyurdu ki insanın ehli malı ve komşusu yüzünden uğrayacağı fitne Namaz ve tuttuğu oruç ona kefaret olur. Evet belli fitneleri kıldığı namaz ve tuttuğu oruç o günahlarına, o fitnelerine kefaret olur. Evet değerli kardeşlerim, oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Oruç kişiyi cehennem ateşinden koruyan kalkandır. Ebu öyle radıyallahu anh şöyle buyurdu. Oruç bir kalkandır. Namazsa nurdur. Yine Ebu el-Hudri'den gelen bir rivayette herhangi bir kul Allah'ın rızası için bir gün oruç tutarsa bugünün orucu sevabıyla Allah o kulun yüzünü ateşe yaklaştırmaz onu ateşten uzaklaştırır. Müslim 1153 numara hadis. Cabir radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Oroç kulun ateşten korunmasını sağlayan bir kalkandır. Oroç. Kıyamet günü şefaatçidir Abdullah İbni Ömer Radıyallahu anh şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Oroç ve Kur'an Kıyamet günü kul için Rabbinin huzurunda Şefaatçiliği gider Oroç subhanehu ve teala'nın huzuruna gider Rabbim Bu kul benim Senin rızan için Beni tuttu Ve aç kaldı Bunun için şefaatçiyim Namazsa gider Rabbim Bu kul benim için gece uykusuz kaldı Ben bunun için şefaatçiyim Her kim ki namazını şartlarına uygun kılar Sevabını Rabbinden bekleyerek Oroç tutarsa Kur'an ve oroç onun için şefaatçiliği gelir. Oroç insanın cennete girmesine vesile olan en güzel ameldir Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurdu. Oroçlu iken ölen kimse mutlaka cennete girer. şirk müstesna. Sab'in sabr radıyallahu anh şöyle buyurdu. Cennette reyhan değilen bir kapı vardır ki bu kapı sadece oruç tutanlara açılır. Kapı sonuna kadar açılır. Oroç tutan herkes girer. Bir daha kapı açılmamak üzere kapatılır. Buhari 1771. Oroç şehveti, arzu ve isteklere karşı bir siperdir. Mümini fitneden, fesadtan, şehvetten, iftiralardan koruyan en güzel bir siperdir. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdi, bulunuyorduk. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korur. Evlenemeyen kimse de oruç tutsun çünkü o şehveti azaltır ve kimseyi korur. Yani tutan kimseyi korur. Buhari 1776 Nesai 2238. Oruç ayı Ramazan ayıdır. Oruç bilindiği gibi Şaban ayından sonra gelen Ramazan'ın hilali görüldüğünde başlayan bir aydır. Yani farz olan, bilinen farz olan oruç. O halde kim Rabbinin ayına erişirse oruç tutsun. Bakara suresi 185. İbn Ömer Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hilali görmedikçe oruca başlamayınız ve yine hilali görmedikçe iftar etmeyiniz. Eğer hilal size karşı bulutlu, yağmurlu, örtülüyse Şaban'ı otuza tamamlayınız ve oruca başlayınız. Ramazan'da şavval hilalini gördüğünüzde bayram ediniz. Eğer yine kapalıysa Ramazan'ı otuza tamamlayınız. Ebu Hürer'e radıyallahu şöyle buyurdu. Ramazan hilalini gördüğünüz vakit oruç tutunuz. Şavval hilalini gördüğünüz zamansa bayram ediniz. Buhari 1779. Abdullah ibn Kays radıyallahu Allah şöyle rivayet etti. Ayşe radıyallahu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka ayların günlerini saymazdı. Fakat e, Şaban ayının günlerini sayardı. Yağmurlu ve bulutlu olup da Ramazan'ın hilalini görmezse Şaban'ı ortuza tamamlar ve oruca niyetlenirdi. Evet değerli kardeşlerim. Demek ki Ramazan'da hilalle tutulmalı, hilalle başlanmalı. Ramazan'a karşılama. Ramazanı karşılama orucu yasaklanmıştır. Ramazanı karşılama orucu yasaklanmıştır. Toplumumuzun arasında yaygın olan Ramazanı karşılama, Ramazanı oruçla girme şeklinde yaygın olan bu düşünce aleyhissalatü vesselam tarafından yasaklanmıştır. Ebu Uyre radıyallahu anh şöyle buyurdu. Sizden hiçbir kimse bir veya iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazanın önüne geçmesin Bukhari 1738 Müslim 1082 numaralı hadis değerli kardeşlerim şek gününde oruç tutmak haramdır şek günü demek Şaban ayının 30.sü yani arefe günü ve arefeden bir gün önce hilalin görülüp görülmediği şüphe olunan o günde ne olur ne olmaz deyip oruç tutmak yasaklanmıştır. Sıla İbni radıyallahu anh rivayet etti ki Ammar bin Yaser'in yanında idik Kızartılmış bir koyun getirildi Biz yemeye başladık e, Kişinin birisi ben oruçluyum deyip şek gününü oruçla geçirdiğini söyleyip Oroçlu olduğunu söyleyip ayrıldı Bunun üzerine Zeyd dedi ki Allah'tan korkunuz Her kim ki orucu şek günleriyle oruçla karşılarsa yani hilali görmediği Şaban'ın 29 ve 30'unu oruçla e, Ramazan ayını karşılarsa Ebu Kasım'a isyan etmiş gibidir diyor. Bakın bu kadar yasaklayıcı bir hüküm var. Hadis Tirmizi 2. cil 681 numaralı hadis Ebu Davud 3. cil 3334 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Bir veya birden fazla kimsenin Şahitliği ile oroca başlanılır. Yani bir veyutta birden fazla kimse hilali gördüğünde oroca niyetlenir. Müslümanlardan ister bir kişi, ister de isterse birden fazla olsun hilali gördüğünü kesinlikle emir olup bunu da kendisi itiraf ederse onun görmesi diğer Müslümanlar için oroca başlama zamanıdır. İbnülmara Rabbiyyallah şöyle dedi: İnsanlar ayı görmek için toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayı gördüğümü haber verdim. Bunun üzerine kendisi oruca başladı ve insanlara haber verin oruç tutsunlar dedi. Abdurrahman bin Zeyd el Hatib radıyallahu an Resulullah şöyle buyurdu. İki Müslüman Ramazan hilalini gördükleri zaman onların şahitliği yeterlidir. Sizden biriniz bayram ediniz. Yani Şevval'in hilalinde görüldüğünde bayram ediniz. Nesai 2116 numaralı hadis. Başka beldede hilali gören bir kişinin şahitliği de geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kimse şöyle buyurdu. Ramazanın son gününde insanlar ihtilafa düştüler. İki bedevi geldi dün gecenin yani bugün gündüzün gecesinin dün gece hilali gördüklerine dahil aleyhissalatu vesselama yemin ettiler. Yemen tarafından iki bedevi geliyor. Ramazan hilalini gördüklerine Resulullah'a yemin ediyorlar Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki insanlara emredin Anos edin insanlar bayram etsinler Ebu Davud 2339 numaralı hadis Ebu Umer radıyallahu anh şöyle, şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara haber veren Velev ki bir kişi Velev ki birden fazla kimse olsun Onlar hilali gördüğünde Onların görmesi diğer insanlar İçinde hüccettir Bunların hepsi oruca başlar yahutta da bayram eder Yani isterse Şaban'ın hilali görüldüğünde oruca başlanır Yahutta da Zilhicce'nin hilali görüldüğünde de bayram eder Oroca Niyet gerekir değerli kardeşlerim Niyet de Kalple gerekir Savura kalkmazsa niyetin kendisidir farz olan oruçtaki şafak sökmeden niyet etmek farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu fecirden önce oruca niyetlenmeyenin orucu yoktur Ebu Davud 3. cilt 2454 numaralı hadis. Nesai 2326 numaralı hadis diğer bir rivayette şöyle buyurdu. Oroca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur. Nesai 4. cilt 2327 numaralı hadis. Evet değerli kardeşlerim burada da oruca niyetlenmek ilim demiştir ki zaten Müslüman Ramazan ayına girdiğinde ilk geceden niyetlenir. Her gece sahura kalkması, kalkması Allah Resulü'nün Aleyhisselatu vesselamın tavsiyesidir. Savura kalkması yarın oruçlu olacağının niyetidir diye bu hadisleri de böyle şerh etmişlerdir. Fecir ki değerli kardeşlerim e, fecri hazır fecri kazıp diye iki fecir vardır yani fecri kazık e, köpek kuyruğu gibi düz bir çizgi olan yalancı fecirdir Fecir sadıksa değerli kardeşlerim ışığı bir yerden çıkıp dağların üzerine yayılmışçasına ışık veren bir e, şafaktır. Bildiğiniz üzere şafakla başlar, şafakla bırakılır. Bunun içinde belki bizler bunu bilmeyiz ama şehrin dışında yaşayan amcalarımız, dedelerimiz, köylerde yaşayan çobanlar bu fecri iyi bilirler. E, i̇ki fecir vardır. Feci Kazı, yalancı fecir demek. Ne Nasıl olurmuş? Sade böyle bir köpek kuyruğu gibi düz bir çizgi. Bu aldatıcı fecirdir. Samur İbni Cübeyir diyor ki sizden biriniz Ufukta ufak bir çizgi gördüğünüzde o yalancı fecirdir. Sizden biriniz yemeği içmeyi terk etmesin. Yani e, savuru terk etmesin. fecri sadıksa onun ışığı bir noktadan çıkıp her tarafı aydınlatan bir ışıktır. E, ufuktan yükselir, her tarafı aydınlatır. İşte bu da fecri sadıktır. Her kimde fecri sadığı gördüğünde yemeği içmeyi terk etsin. Ancak elinde dolu bir bardak varsa kendisinin ihtiyacını gidersin. Yani o ihtiyacını da görsün. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an buyurdu ki Sizden biriniz sahur yemeğinden Bilal'in ezenini işittiğinizde vazgeçmeyiniz. Bilal sizi gece namazına kaldırıyor. Evet Bilal, şey Bilal sabah namazına kaldırıyor. Bilal'in ezenini işittiğinizde bozmayın. Zuhri şöyle demiştir. Fecir zahir oluşu böyle değildir. Derken parmaklarını yukarı aşağı kaldırdı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam fecri sadığı bize şöyle anlattı. Şu şekil yaptı ve şöyle yaptı. Yani ışığı bir yerden çıkar, her tarafa dağılır. İşte o fecri sadıktır. Ve kısa bir süre sonra yani 50 ayet okuyana kadar da fecirde yani semada bir kızarmalar meydana gelir. İşte o zaman siz Yemeği içmeyi terk ediniz diyor. Evet değerli kardeşlerim Savur yemeği ve ona teşvik. Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki bizim orucumuz ile ehli kitabın orucunun arasını ayıran savurdur. Onlar savur yapmazlar. Siz mutlaka savura kalkınız. Evet Müslimin ne saye bu da o. Yine nessten gelen bir hadiste savur yemeğini yiyiniz. Çünkü savur yemeğinde Bereket ve hayır vardır. Müslim Tirmizi. Abdullah İbni Haris radıyallahu anh şöyle buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Savur kalkınız, ona devam ediniz. Savur yemeğini yiyiniz. Velek ki bir hurma, velek ki bir yudum su dahi olsa kalkınız, yiyiniz. Çünkü savur bereket ve hayırdır." diyor. sayı? 2162. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Savur bereket yemeğidir." Biriniz bir şeyde bulamayıp hiçbir şey bulamazsa bile bir bardak su içsin. Yahut da sahurun yemeği hurmadır. Hurma yitsin diyor. Bu hadisle de sahurda hurma yenmesinin Allah Resulü'nün tavsiyesi olduğunu anlıyoruz. Çünkü hurmada binlerce gıdada olan faydalar vardır. Kişinin ihtiyacı olan şeyleri giderir. Ebu Hürer radıyallahu anh şöyle buyurdu. Hurma müminin en güzel sahurudur. Kurma, müminin en güzel savurdur. Ebu Davut, 3. cil 2345 numaralı hadis değerli kardeşim. Savur yemeğinin son vakti. savur yemeği sabah namazı için okunan ezenden hemen öncesine. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Zeyd bin Sabit'ten bize varit olan bilgiye göre, aleyhisselatu vesselam sabah namazının vakti girmezden önce, 50 ayet okunacak bir zaman içerisinde savura devam ederdi. Sizden biriniz ezeli de işittiği halde geç kalmışsa elindeki suyu içsin, ihtiyacını karşılasın. Siz sauru er iftarı erkene almakla, sauru da geciktirmekle, namazlarınızda el bağlamakla emrolundunuz diyor Aleyhissalatu vesselam. Yine Ebu Hüreyra'dan gelen bir hadiste sizden biriniz Elinde bardağı dolu halde sabah ezenini işittiği halde ondaki ihtiyacını bitirmeden bardağı yere koymasın. Yani o ihtiyacını alsın. Ebu Davud 3. cilt 2350 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Evet Müslüman bütün azalarıyla oruç tutmalıdır. Ne demek bütün azalarıyla oruç tutmalıdır? Bakalım ne istiyor Allah Resulü? Bize neyi emrediyor? Ebu Ürer radıyallahu şöyle buyurdu. Kavlu zuru yani yalan sözü ve ameli terk etmeyen kimsenin Allah yemesine ve içmeyi terk etmesine ihtiyacı yoktur. Her kim ki kavlu zuru yani kötü sözü, kaba sözü, çirkin sözü, lavgı terk etmezse o kimse aç kaldığıyla kalır. Yani ona tuttuğu orucun aç kalmanın bir faydası yoktur. Buhari dördüncü cilt 1775 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Yine buyuruyor radıyallahu buyurdu ki herhangi biriniz oruç tuttuğu zaman artık o kimse kötü söz kötü fiilde bulunmasın. düşmanlık yapmasın. Eliyle düşmanlık etmesin. Bağırıp çağırmasın. Gözleriyle harama bakmasın. Yani Müslüman bütün bedeniyle oruç tutmalı. Sade yeme içmeyi terk ederek boğazıyla değil. Bütün azalarıyla eliyle kaba hareket etmesin. Diliyle incitmesin. Gözüyle harama bakmasın. Kaba ve çirkin sözde bulunmasın. Zira nasıl ki diyor kuru bir ağaç lodosla yaprağını dökerse çirkin söz çirkin davranışta orucun faziletini hayrını o şekilde azaltır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim. Zaten Müslüman için genelde yasak olan ama zaman zaman nefsimize uyup hata yaptığımız o şeyleri bile oruçlu olduğumuzu, orucumuzun faziletini kaybetmemeyi düşünerek elimizle, gözümüzle, ayaklarımızla, kulaklarımızla, uzvumuzla, bütün organlarımızla oruç tutmalıyız. Sadece gırtlağımızla değil. E bu Ali buyurdu ki oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu vakit çirkin söz söylemesin. Cahillik etmesin. Cahil kimselerle oturup kalkmasın. Vuruşmasın veya vurmasın. Sövüşmesin veya sövmesin. Ey Allah'ın kulları bütün azalarınızla oruç tutunuz. Kurak kulaklarınızı da haramdan koruyunuz. Bakın bu hadiste de kulakları da koydu. Çalgı, müzik, teğanni. Çirkin söz. Hatta İbni Kayın rahimullah diyor ki bir insanın hakkında konuşulsa o insana da sizin hasetiniz olsa ben yine bulaşıp günaha girmeyeyim deseniz ona müdahale etmeseniz bile kulaklarınız ona müdahale şey iştirak etmiştir diyor. Bakın kulaklarınız iştirak etmiştir orucunuzun sevabını azaltmıştır. Valla konuştular ama ben hiç bulaşmadım. Karışmadım. Ne yapman gerekirdi? Kulaklarında o sözleri dinlememen gerekirdi. Onun için ey Allah'ın kulları bütün azalarınızla oruç tutunuz. İbni Huzeyme 3. cilt 1696 numaralı hadis. Zikri geçen bu hadisi şeriflerde anlaşıldığı üzere oruç sadece yeme içmeyi terk edip gırtlakla değil Bütün azalarla oruç tutmak gerekir değerli kardeşlerim. Orucu bozan şeylere gelince Kasıtlı yemek ve içmek bilinçli bir şekilde yemek ve içmek orucu bozar ama unutarak hata ile yiyip içmekse orucu bozmaz. Ebu Hürer radıyallahu buyurdu ki oruçlu kimse oruçlu olduğunu unutup da yediği ve içtiği zaman orucunu bozmasın onu tamamlasın yerine ne diyet versin ne de tekrar tutsun. Buhari 4. cilt 1799 numaralı sayfa. Ebu Hurere radıyallahu andan gelen diğer bir hadis şöyledir. Adamın birisi gelerek ey Allah'ın Resulü unutarak yiyip doydum, içtim, su içip kandım. Yani yiyip içip doydum. Fakat ben bunu unuttum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam tevessüm ederek seni Allah yedirmiş, içirmiştir. Orucuna devam et, diyetini, kazasını da yapma. Ebu Davud 3. cilt 2300 98 numaralı hadis Yine Ebu Hürere'den gelen bir hadiste Ramazan'da unutarak Orucunu yiyen kimseye Kaza da yoktur, kefaret de yoktur İbni Hibban Ve Hakim sayı olarak rivayet etmiştir Cinsel ilişki Orucu bozar Adamın birisi Allah Resulü Ashabıyla oturarak Allah Resulü'na gelip Kendisinin helak olduğunu olduğunu söyler Ey adam seni helak eden Mahveden şey nedir der Allah Resulü Adam der ki Oroçlu olduğumu bile bile Hanımımın üstüne düştüm Bundan dolayı da Helak oldum der Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Peki Köle azat etme imkanın var mı Hayır ey Allah Resulü Buna güç yetiremem 60 yoksulu Doyurmaya gücün var mı Hayır ey Allah Resulü Buna da güç yetiremem. Hürriyete kavuşturacağın köle bulabilir misin? Hayır ey Allah Resulü, buna da güç yetiremem. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam biraz durur Miktal denilen bir kabın içerisinde hurma gelir. Ve bana bunu soran zat kimdir der? O adam bendine ey Allah Resulü, bu hurmayı al, fakirler arasında sadaka et der. Bu hurmayı alan kimse der ki, ey Allah'ın Resulü fakirlere mi vereceksin? Aleyhissalatü vesselam evet der. Allah'a yemin olsun ki Medine'deki iki siyah taşın yani iki dağın arasındaki evlerde benim evimden daha fakiri yoktur. Allah Resulü o zaman git çocuklarınla yi der. Evet Buhari 4. cil 1804 numaralı hadis. Yine Ebu Ürer radıyallahu anh şöyle buyurdu. Onu sen ye veya ailen fertlerine yidir. Bir gün oruç tut ve Allah'a istikbar et, tövbe et. Adama devamen bunu dedi. Bu ziyade de Ebu Davut'ta. İbn-i Museybe radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ben oruçlu ol, olduğum halde bozdum dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a istikbar edip tövbe et, sadaka ver ve gece namaz kıl. Çünkü sen bütün seneyi oruçlu geçirsen yediğin bugüne kefaret olmaz. Yani onun yerini asla doldurmaz ama sen tövbe et, sadaka ver, istihbar et ve gece namaz kıl. Yine Ebu Yüri radıyallahu buyurdu ki bir kimse Allah'ın verdiği ruhsatlar haricinde Ramazan'dan bir günü yerse bir sene oruç tutsa bile onun yerini doldurmaz. Buhari 4. cilt 1802. Yine bir hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki her kim bile bile yani o kefareti olmadan orucu yirse der tutsa bile onun yerini doldurmaz. Burada derhi e, ilim ehli şöyle açıklıyor. Çok uzun bir zaman kainatın yaratılışından sonuna olan kadar bir zaman yani bir insan kasten orucu yirse Yaratılıştan kainatın sonuna kadar oruç tutsa bile o günün yerini doldurmaz. Yine İbn-i Mesud'a kişinin birisi yediğim oruç için ne dersin deyince i̇bn Mesut Mesud duyuyor, buyuruyor ki Ramazan ayında bir gün boşluk bulup onu tutmanı emrediyor. Ramazan ayında boşluk var mı? Yani asla onun yerini dolduracak hiçbir şey yok. Gününe gün. Yahut da altmış bir gün tutup Yahut da altmış e, şey, Otuz fakiri Doyurup Allah'tan istiğfar etme Tövbe etmekten başka Yapacak bir şey yok Hayız ve nifastan dolayı oruç, değerli kardeşlerim Ebu Said el-Hudri Resulullah buyurdu ki Kadın hayız gördüğü zaman Namazı da kılmaz orucu da tutmaz Buhari 1820 Ayşe radiyallahu Allah'ınsa şöyle buyurdu biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında iken Ramazan'da adet gördük. Temizlendikten sonra bize orucu kaza etmeyi emretti. Namazı kazayı emretmedi. İbn-i Maca 4. cil 1670. İsteyerek kusmak orucu bozar. Oruçlu bir kimse iradesinin dışında kusarsa oruç bozulmaz. Bile bile kasten isteyerek kusarsa... Orucu bozulur. Ebu Örer radıyallahu şöyle buyurdu. Kim elinde olmaksızın kusarsa sakın orucunu bozmasın. Kim de kusmayı kendini zorla kusarsa o orucunu kaza etsin. Veyahut da eğer tutamayacak durumdaysa da diyetini versin. Ebu Davut 3. Cilt 2380 İbni Maca ve Tirmizi'de de aynı hadis var. Oruçlu için mubah olan şeyler. Oruçlu'nun yapabileceği şeyler. Oroçlu bir kimsenin misfat kullanmasında bir sakınca yoktur. Ebu Hürre radıyallahu anh şöyle buyurdu. Bilseydim ki ümmetime meşaket vermeyecek misfağı emrederdim. Müslim. Buhar bu Rahimullah'da şu ziyade vardır. Diyor ki aleyhissalatu vesselam misfat kullanmayı oroçlu ve oroçsuz diye bir ayrım yapmamıştır. Amr bin Rabbi radıyallahu anh da şöyle demiştir. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi oruçlu olduğu halde sayamayacağım kadar çok fazla nisfaklandığını gördüm. Buhari 4.1799 Kucaklaşmak, öpmek orucu bozmaz. Oruçlu bir kimse birini kucaklaması, kucaklaşması, tebrikleşmesi, cildini cildine değdirmesi, öpmesi orucu bozmaz. Hakim İbni, İbni İkam radıyallahu anh ben Ayşe'ye ey müminlerin annesi ben oruçlu iken bana kadınınımın hangi uzvuna dokunabileceğimi hangi uzvuna dokunamayacağımı söyler misin? Ayşe bana fecri hariç Allah sana her tarafını helal kıldı bu hari 4793 yine Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste öpmek orucu bozmaz sarılmak orucu bozmaz. Ancak fazla ileri gitmeyiniz. Buhari 1794. Yine Ayşe radıyallahu Allah, sallallahu aleyhi ve sellem'den Oroçlu iken kadınlarını öperdi ve buna devam ederdi deyip gülümsedi. Buhari 4. cilt 1795 numaralı sayfa. Ebu Ürer radıyallahu Allah'ın buyurdu ki Gencin birisi gelerek Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Oroçlu iken eşini öpüp öpemeyeceğini sordu. Aleyhisselatü Vesselam o kimseye eşini öpemeyeceğini söyledi. Daha sonra yaşlı birisi gelip eşini öpüp öpemeyeceğini sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam ona öpebileceğini söyledi. Burada demek ki değerli kardeşlerim eşine dokunduğunda şeytan onun şehvetini kabartıp işi ilerletecekse dokunmaması daha hayırlı yaşlı. Dokunmasıyla bir zarar vermeyecek, işi ilerletmeyecekse de dokunmasını yasaklayamasın bu hadislere göre. Yemeklerin tadına tadını kontrol etmek orucu bozmaz. Yemek pişirenin gırtlağından aşağı geçmeme şartıyla ağzında kalması ve geri çıkarması, yemeğin tadına bak, tuzuna bakması orucu bozmaz. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demişti. Oruçlu bir kimsenin boğazına yani gırtlağına gitmemet gitmediği sürece yemeğin tuzuna ve tadına bakması orucu bozmaz. Yaşar Nuri de herhalde söyledi Anamı şey yaptılar ama bu konuda doğru. Ta ki gırtlaktan geçerse bozar. Gırtlaktan aşağı inmedikçe sakınca yoktur. Hadis Sahih-i Buhari 4. cilt 1796 numaralı sayfa. İbn-i Ebu Şeyben'in Nefi ikinci cilt 463 Elbani Irvada sahiptir diyor değerli kardeşlerim 937'de. Evet dili ile yemeğin tadına tuzuna yahut da sirkesine sarımsağına bakması orucu bozmaz. Ta ki şart gırtlaktan aşağı gitmeyecek gırtlaktan aşağı giderse orucuna devam eder sonra güne gün tutar. Ramazan'da ruhsat verilen veyahut da verilmeyen kimseler hasta için ruhsat vardır Ramazan'da hasta olan bir kimse oruç tutmama ruhsatı verilmiştir Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır sizden kim o ayda o aya erişirse oruç tutsun kim de hasta olur yahut seferde bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez. Bakara suresi 185. Zaten bak, e, Bakara suresi 183 ile 187'ye kadar oruç ayetleri. Kimler için kefaret vardır, kimler için ruhsat vardır. Bakara suresi 183 ile 187'ye kadar oradan okuyabilirsiniz. Evet, orucu oraca dayanamayan hasta kimselerinde. E, Bunlar için de ruhsat verilmiştir. Bakara suresi 184'te. Yaşlı için de ruhsat verilmiştir. Orucu dayanamayacak kadar yaşlı olan bir fakir doyurma fidyeyi vermek gerekir. Bakara 184. Hafız İbn Yala radıyallahu anh şöyle dedi. Enes İbn Malik oruç tutmaya güç getiremeyecek kadar yaşlı. Oruç tutamayacak kadar hasta miskin ve yolcu olan kimse. Bunlar tutamadığı oruçlar için ya gününe gün yahut da kefaret olarak bir miskini doyursun. İbni Kesir Bakara suresi 183. ayetin tefsiri. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah çok yaşlı ihtiyar e, iftar izni vermiştir. O her gün için bir fakiri doyurma yahut da güne gün tutma karşılığında. Hamile ve emzikli kadınlar da oruç tutmayabilir. En az 5000 mali kadi şöyle buyurdu: "Sihatinin zarar görebileceğini korkan hamile kadın, hem kendisinin hem çocuğunu. Bakın Allah'u azze ve celle kullarına ne kadar değer veriyor. Kendi hakkı olan oruçtan ana karnındaki çocuğun zarar görebileceğinden dolayı hamile kadın, sihatinin zarar görebileceğini düşünür, bundan korkarsa." Hamile kadın için çocuğuna zarar vermemesi için ve emzikli kadının oruç tutmamasına izin verilmiştir. Evet Nesai 4. cilt 2269 numaralı hadis. Sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Ayetinin tefsirinde İbn Abbas şöyle buyurmuştu. Hamile ve emziren kadın korkar yahut da bir zarar görürse bunların orucu e, yemesi için ruhsat verilmiştir Beyhaki. Nafi şöyle demiştir i̇bn Ömer radıyallahu an Kureyşlerden bir kişinin nikahı altında bir kızı vardı. Bu kızı hamile idi. Ramazan ayında oldukça susadı. Ana karnındaki çocuğun zarar görebileceğini düşünen Nafi onun orucu yemesini emretti. Evet. Müslim e, rivayet ediyor. Elbani e, Müslim'in şartlarındadır diyor. Elbani sahiliyor. Yolduğu için de ruhsat vardır. Seferde olan bir kimse de oruç tutma ruh tutmamalı ruhsatı vardır. Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun. Kim de seferde bulunursa tutmadığı günler için kefareten tutsun. Bakara suresi 185. Ayşer adıyallah diyor ki: "Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: sefere çıkan kimse isterse oruç tutsun, isterse iftar etsin, isterse yesin. Sonra güne gün olarak tutsun." diyor. Yine İbni Abbas radiyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam bir seferde iken devenin üzerinde su kırbasını yukarı kaldırıp herkesin görebileceği şekilde tuttuktan sonra su içti. Ashab da onu görünce onlar da içtiler. Bakara suresi 185. ayetin ruhsatını kullanmış oldu. Ve aleyhissalatü vesselam buyurdu ki sizden biriniz sefere çıktığınızda dilerse iftar etsin, dilerse oruç tutsun. İkisi içinde bir zarar yoktur dedi. Buhari 4. cilt 1815 numaralı hadis. Oroçlunun iftar vaktine gelince. Bur buraya kadar anlatmaya çalıştığımız çizgide oruç tutmanın ilk sevinci elbette ki iftar sevincidir değerli kardeşlerim. Oroşlu için iki sevinç vardır. Birisi iftardaki sevinç birisi de Rabbinin yanındaki mahşerdeki sevinç. Buhari 1776. Sahr bin Sadr radıyallahu anh buyurdu ki insanlar iftar için acele ettikleri müddetçe hayır üzeri derler. Bakın yaşlılarımız iyice geciktirirlerdi. Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki insanlar iftarda acele ettikleri sürece hayır içerisindedirler. Onun için iftarı acele edin çünkü Yahudi ve Hristiyanlar iftarı geciktirirlerdi. Buhari 1825 numaralı hadisi. Ümmetin iftarında... Yıldızların çıkmasını beklemedikçe benim sünnetim üzerededir. Bakın değerli kardeşlerim bazı arkadaşlarımız çok çok erken iftar edilmesi konusunda telkinde bulunuyorlar. Şimdi buradaki hadiste bakın yıldızlara yakın bir zamandan bahsediliyor. Ümmetinin iftarında yıldızların çıkmasını beklemedikleri sürece benim sünnetim üzeredirler. Yani demek ki yıldızlardan da biraz daha önce. Yani çok çok önce de daha güneşin ışıklığı çevredeyken de değil. İbni Maca'da bu. Ebu Yüri radıyallahu anh Üç sınıf insan vardır ki duası Allah katında reddolulmaz. İftar edinceye kadar iftarlını ve bir de mazlumun duası asla reddedilmez. Bundan dolayı değerli kardeşlerim oruçlu. İftar etmezden önce bol bol dua etsin. Güneş batınca iftar edilir. Evet Ömer radıyallahu şöyle buyurdu. Resulullah buyurdu ki güneş battığı zaman oruç tutan orucunu açsın. Buhari 1823. Yine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Oroç tutan kimse güneş battığında iftar etsin. Ve şöyle dua etsin. Susuzluk gitti ve... Damatlar ıslandı ve ecirde sabit oldu inşallah deyip dua etsin ve iftar etsin Ebu Davut. Yine diğer bir duada aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yanınızda oruçluluğunu iftar etsin, yemeğinizi salih kimseler yisin ve melekler de duanıza icabet etsin. Evet orucu tuttuk iftarı açtık gelelim teravih namazına kısa olarak bundan da bahsedelim. Ebu Hürri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki farz olan namazdan namazlardan sonra en eftal olan namaz gece kılınan namazdır. Müslim 1163 yine Ebu Hürri radıyallahu şöyle buyurdu insanlar inanarak sevabını Allah'tan umarak gündüzü oruçlu geceyi de namaz kılarak geçirirse geçmişteki günahların hepsi mağfiret olur. Buhar'i. 1862 yine buyurur radıyallahu anh kim insanların sevabını Allah'tan umarak Ramazan'ı ihya eder güneş battıktan sonra geceyi de namaz kılarsa teravih kastediyor geçmişteki günahları kendine bağışlanır muvatta yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gece namazı nasıl idi sorulduğunda Ay Ayşe validemiz dedi ki Allah Resulünün teravi namazı asla on bir geçmezdi. Dört kılardı ki onun güzelliğinden ve uzunluğundan sormayın gitsin. Tekrar dört daha kılardı yine onun uzunluğundan ve güzelliğinden sormayın gitsin. Bunun arkasından üç rekatta bitir kılarak on bire tamamlardı. Bu harf. Dördüncü cilt 1866. Cabir ise şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Ramazan'da 8 rekattan fazla teravih kıldırmazdı. Sonra bunun arkasından vitir kıldırırdı diyor. Cabir radıyallahu anh. Kadir gecesine gelince değerli kardeşlerim biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha ayrılıdır. Melekler ve ruh o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Esenlik ve ta ki yeri ağarıncaya kadar. Kadir suresi birden beşinci ayete kadar. Biz o Kur'an'ın Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. Melekler ve ruh indikçe iner her iş için. Dua edenin duasına, yardım bekleyenin yardımına, şifa isteyene şifa, iner de iner, ta ki esenlik ve tan yeri ağırıncaya kadar. Evet Kadir suresi 1. ayetten 5. ayete kadar. Enes bin Malik radıyallahu şöyle buyurdu. Bu ay girmiş bulunuyorsunuz. Unutmayın ki ondan o, o ay bin aydan daha hayırlıdır. O gece hiçbir kimse geri çevrilmez. O geceyi hayırla yad ediniz İbn-i Yine Ebu Hürre radıyallahu her kim iman ederek ve ecrini yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini idrak edip geçirirse bütün günahları mağfiret olunur. Buhari 1868. Ebu Said el-Hudri radıyallahu şöyle buyurdu. Bana Kadir gecesi gösterildi ve sonra da unutturuldu. Sizler Kadir Gecesi'ni Ramazan ayında Ramazan'ın son 10 gününde Son 10 gününde de Tekli gecelerinde arayınız Kadir Gecesi Bütün yıla saklı Yılın bir ayına Ramazan ayına Ramazan'ın son 10 gününe Son 10 gününde tekli gecelerine Unutturulmuş olması mutlaka hayırdır Kişiler son 10 gününde ibadetle. Allah'u Azze ve Celle'yi zikirle meşgul olsunlar diye. Buhari 4. cil 1869 numaralı sayfa. Fıtır zekatına gelince İbni Abbas radıyallahu an şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fıtır zekatı kadın, köle, çocuk kim olursa olsun. Velev ki bir oğlağınız dahi olsa fıtır sadakası veriniz. Her kim fıtır sadakasını bayram namazından önce verirse... Fıtır sadakası vermiştir zekatı vermiştir Her kimde bayram namazından Sonra verirse muhakkak ki O da ancak bir sadaka vermiştir Bunun içinde bu hadis gereği Fıtır sadakası bayram namazından Önce verilmesi gereken Bir sadakadır Değerli kardeşlerim Ebu Davud. i Ömer radıyallahu şöyle buyurmuştu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fıtır zekatı Müslümanların köle hür Erkek kadın küçük büyük Hatta İbn Abbas diyor ki ana karnındaki çocuk dahi olsa onun da zek, fıtır zekatını veriniz diyor. Bu da değerli kardeşlerim bir sa yani 2 kilo 780 gram 3 kilo isteyen arpadan, buğdaydan, peynirden, hurmadan ve yoğurt kurusundan verebilir. E, Diyanet orta halli bir şey açıklıyor. Kimin durumu neye yeterse ondan verebilir İnsanların bayramdan namazından önce vermesi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın emridir. Her kim bayram namazından sonra verirse fıtır sekatı yerine geçmez, sadaka yerine geçer diyor. İbni Mesud radıyallahu anh Buhari 3. cilt 1434 numaralı sayfa. Biraz uzun oldu ama hakkınızı helal edin. Çünkü önemli bir konu. Allahu azza ve celle şartlarına uygun oruç tutmamızı Namazlarımızı kılmamızı, dua ve zikirde bulunmamızı nasip etsin. Evet. Allah'u Azze ve Celle bizleri bağışlasın, mağfiret etsin. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Cennete giden yolları bizlere kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemi. Evet. He arkadaşlar... E